Varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalpur zaman içinde deve tellal iken pire berber iken ben annemin beşiğini tıngır mıngır... sallar iken aslı yok köyünde bir kelo olan varmış. Bu kelo olan öyle cesur öyle cesurmuş ki kimselerden korkmazmış. Annesinin sözünden de dışarı çıkmazmış. Akşam hava kararırken evine dönermiş. Fakat günlerden bir gün Keloğlan'ın köyüne bir ayı oynatıcısı gelmiş. Ayının oynamasına dalan Keloğlan havanın karardığını fark edememiş ve eve gitmeye geç kalmış. Gene de bir şansımı denemeliyim deyip eve gitmiş. Bakmış ki annesi kapıyı sımsıkı kapamış. Komşularına bakmış, onların da kapıları kapalıymış. Bu aslı yok köyünde bir dev olduğu için herkes hava kararınca kapılarını kapatırmış. ...bizim Keloğlan başlamış girecek bir yer aramaya... ...nihayet uzakta bir ışık görmüş... ...kalkmış oraya gitmiş... ...kapıyı çalmış açmışlar... ...bir sürü ay yaş içki içiyorlarmış... ...Keloğlan... E, affedersiniz misafir kabul eder misiniz... E, ...eve gitmeye geç kaldım da... Ha, ...anam beni eve almadı... ...kapıyı açan adam... E, ...etmeye ederiz ama... ...buraya her gece bir dev gelir... İçimizden birini alır gider. Bu gece belki de kısmetine sen düşersin. Eğer kabul edersen buyur. Demiş. Keloğlan da... E geleceği varsa göreceği de var. Zaten ben herkesi korkutan bu devi merak eder dururdum. Aman Keloğlan bu dev çok kuvvetli. Canım yalnız kuvvet kafi değil. Onu kullanacak akılda lazım. Bakın görün ben onun hesabını nasıl göreceğim bu akşam. Deyip kocaman bir çukur kazar. ...adamlara içini suyla doldurmalarını söyler. Adamlar çukuru suyla doldururlar. olan üstünü saman ve toprakla örter. Ve kulübelerine girerler. Nihayet ansızın bir gürültüyle beraber... ...dev gelir ve bağırarak... Hani benim kısmetim! ...deyince adamlardan biri olanı gösterip... Sıra onun! Al da götür! ...der. Dev tam Keloğlan'a doğru uzanırken Keloğlan... Acele yok dev kardeş... Senin çok kuvvetli olduğunu söylediler... Eğer kendine güveniyorsan... <gülüyor> seninle kuvvet denemesi yapalım istersen... Sen kazanırsan... Beni al götür... Ama ben kazanırsam... Sen bir daha buralara gelmeyeceksin... Tamam mı? Dev kendinden emin bir tavırla... Ay hay yarışalım ama nasıl? Deyince Keloğlan... Ee, madem ki o kadar kuvvetlisin... Ayağını yere vurduğun zaman... ...yerden su çıkar da görelim bakalım. Deyince dev ayağını öyle bir vurdu ki... ...dizine kadar toprağa battı. Ama su çıkmadı. Bunun üzerine Keloğlan... Hani kuvvetliydin? Bir damla su bile çıkaramadın ya. Deyince dev... Sen çıkar da görelim bakalım. Der. Keloğlan biraz önce içini su doldurduğu çukurun yanına gelir. Ayağını bir vurun. ...hoş diye bütün sular dışarı sıçrar. Bunu gören dev Keloğlan'dan korkar. Sana bir şey yapmayacağım. Başka birini alacağım. Der. Keloğlan. Ya anlaşmamız böyle değil. Kimseyi alamazsın. İstersen bir kuvvet denemesi daha yapalım. Ne dersin? Der. Ve yerden bir çakıl taşı alarak. E, şunun bir sıkışta suyunu çıkar da görelim bakalım. Der. Çakıl taşını bir sıkar Çakıl taşı tuz buz olur Ama su çıkmaz tabi Bunun üzerine Keloğlan eline bir taş alır Bir yandan da Avucuna biraz peynir sıkıştırır İkisini birden sıkınca Peynirin suyu akar Bunu gören dev Tamam kazandın Keloğlan Buradan kimseyi almıyorum Ama seni bizim eve davet ediyorum Abilerim senin ne kadar kuvvetli olduğunu görsünler ...deyince Keloğlan... ...hay hay... ...gelirim ama bir şartla... ...beni sırtında taşırsan... ...dev kabul eder... ...Keloğlan devin sırtına bine... ...yola koyulurlar... ...yolda dev Keloğlan'ın hafif olduğunu görünce... ...arkadaş... ...sen tüy kadar hafifsin... ...ben seni yiyeceğim... ...der Keloğlan... A, ...akılsız yaratık... ...ben sana acıdım da... ...bütün ağırlığımı vermedim ya... Bak biraz ağırlık vereyim de gör bakalım. Diyerek belinde taşıdığı bıçağını devin ensesine batırınca dev... <gülüyor> aman aman ne olur hafifle dayanamıyorum. Diye yalvarır. Böylece giderler giderler ve nihayet devlerin ülkesine gelirler. Küçük dev abilerine onunla yaptığı kuvvet denemelerini anlatır ve... Size bir kele olan getirdim. Öyle kuvvetli, öyle kuvvetli ki hepimizle birden dövüşebilir. Deyince öteki devler böyle bir belayı niye getirdin buraya öyleyse deyip küçük devi azarlarlar. Ve Keloğlan'a dönüp... Karnınız açsa size birkaç öküz keselim. Derler. Keloğlan hiç bozuntuya vermeden. Ya beni ne zannettiniz? <gülüyor> Bana birkaç tane yetmez. On tane falan kesin. Deyince bütün devler öküz kesmeye giderler. Bu arada Keloğlan hemen bir çukur kazar... üzerine ağaç dallarıyla örter. Devlerden biri bir öküz budu getirince Keloğlan... Allah Allah böyle minicik bir et parçası benim dişimin kovuğuna bile gitmez ya. Deyip bağırınca dev hemen şimdi daha getiririm efendim diyerek uzaklaşır. Bu arada Keloğlan elindeki budu biraz önce kazdığı çukura atar. Devler bir öküz daha getirdiklerinde Keloğlan'ın budu bitirdiğini zannederek korkarlar ve... Affet bizi Keloğlan sadece bir öküz bulabildik. Diye Keloğlan'dan özür dilerler. Yatarlar kalkarlar sabah olunca devler yirmişer teneke alıp suya giderken Keloğlan'a... Burada su yok kaynaktan dolduruyoruz. İstersen sen de yirmi teneke al gel. <gülüyor> Deyince olan. Keloğlan... Yirmi teneke de neymiş canım? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ee, bana beş yüz metre organ getirin. Ben sizin su kaynağınızı buraya çekivereyim. Su taşımaktan kurtulun artık kurtulun. Demiş. Devler korkmuşlar. Keloğlan kaynağı buraya getirirse... ...gece uyurken hepimizi içine atar... ...boğuluruz endişesiyle Keloğlan'a. Bugünlük suyumuz var. Siz rahatınıza bakın. Demişler. Ve Keloğlan da su taşımaktan kurtulmuş. Biraz sonra devlerden biri Keloğlan'a. Bizim çok güzel kiraz ağaçlarımız var. Yemek ister misiniz? Deyince Keloğlan... ''Kiraza bayılırım <gülüyor> hele dalında olursa.'' Demiş ve bahçeye gitmişler. Dev kiraz ağacının dalının birini çekmiş... ...Keloğlan'a ''Buyur'' demiş. Keloğlan dalı tutunca dev birden bırakıvermiş. Bırakır bırakmaz da Keloğlan dalla birlikte havaya uçmuş... ...ve ağacın öbür tarafında ot yiyen bir tavşanın üstüne düşmüş. Tavşanı tutarak. ''Yakaladım seni yumurcak.'' Diye bağırmış... Bu arada dev... Küçücük ağaç dalının... Keloğlan'ı uçurduğunu görünce... Arkadaş sen kardeşimin dediği gibi... Kuvvetli değilsin. Bak küçücük ağaç dalı bile seni havalara attı. Onun için... Şimdi seni yiyeceğim. <gülüyor> Deyince Keloğlan... <gülüyor> Aldanıyorsun dev efendi. Ben ağacın arkasındaki... Tavşanı yakalamak için kendimi hafiflettim. İstersen seninle güreşelim. Yenersen yersin beni. Demiş... Ve devle güreş tutuşmuşlar Keloğlan devi belinden yakalamış Kaldıramamış Hemen aklını kullanarak Bir yere bir de gökyüzüne bakmaya başlamış Bunu gören dev merakla e, Deminden beri bir yere bir gökyüzüne e, Niye bakıyorsun? Diye sormuş Keloğlan Yere mi çakayım gökyüzüne mi fırlatayım diye bakıyorum da Yere çaksam yedi kat yerin dibine gömüleceksin Havaya atsam yıldızlara gidip kaybolacaksın Yaşın küçük olduğu için acıyorum sana ya Deyince dev korkup yalvarmaya başlamış <Gülüyor> Ne olur beni affet bir daha senin için kötü şeyler düşünmeyeceğim Deyip Abilerinin yanına koşup olanları anlatmış Abileri de küçük devi çağırıp Bu adamı başımıza sen getirdin sen götür demiş Küçük dev Keloğlan'ın yanına gelip Keloğlan belki artık burada canın sıkılmıştır Evine dönmek istersen seni getirdiğim gibi gene sırtımda götürebilirim Demiş Keloğlan zaten kaçmanın yolunu düşünüyormuş Hemen ee, Seni kıracak değilim canım ee, Yalnız ben eve boş dönmem ee, Bana birkaç teneke altınla Bir eşek verirseniz Kendim giderim Sen hiç zahmet etme Küçük dev hemen abilerinin yanına gitmiş Altınları tenekelere doldurmuşlar Eşeğe yüklemişler Keloğlan'ı yolcu etmişler Nihayet Az gitmiş uz gitmiş köyüne gelmiş ve bir daha devlerin köylerine gelmeyeceğini müjdeleyince çocuğun biri... Keloğlan koca devi nasıl korkuttun? Deyince... He, canım siz bakmayın benim kafamın keline benim kafam çok çalışır kuvvetli olmuşsun akıllı olmamışsın para etmez eğer o kuvveti kullanacak aklın varsa her zaman kazanırsın canım demiş... Evine gelmiş başından geçenleri annesine anlatarak altınları annesine vermiş. Annesi de Keloğlan'ı affederek ona güzel bir köşk almış. Keloğlan'dan korkan devler bir daha oraya gelmez olmuşlar. Böylece bütün köy halkı akşamları birbirine korkmadan misafirliğe gitmeye başlamışlar. Çocuklar korkmadan sokağa çıkıp oynamışlar. Tenekelerle, altınla da, olanla yeni köşklerinde mutlu bir hayat sürmüşler. Darısı sizlerin başına.